Kadının kendisine bakıp bakmadığını anlamak için korkuyla gözlerini kaldırdı ki o da nesi Tam karşısındaydı kadın. Am ama bu bu bu o diye bağırdı neredeyse var gücüyle. Gerçekten de Neva Bulvarında karşılaştığı evine de kadındı bu. Bu arada kadın uzun kirpiklerini kaldırdı ve apaydınlık bakışlarla çevresini süzdü. Soluğu tıkanır gibi olan Piskarev ancak Tanrım.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 Kadın oturdu. Göğsü hafif hafif inip kalkıyordu. Eli, Tanrım el mi bu şiir mi? dizine düştü. Havadan dokunmuşcasına hafif ince giysisinin eteğini toplayıp altına aldı. Müzikle soluk alıp veriyormuşçasına hafif hafif kımıldayan giysisinin soluk, leylak rengi beyaz ellerine vurunca ellerin güzelliği büsbütün ortaya çıktı. Tanrım bir tek kez şu ellere dokunabilseydi.